Annem depresyon hastası diyor. Aynı zamanda gözleri de görmüyor. Ben ona bakmakta yükümlü müyüm? Onu evde bırakıp üniversiteye okumaya gitsem acaba uygun olur mu? Evet evde böyle bir hastanız varsa Allah kolaylık etsin. Cenab-ı Hak kolaylık ihsan eylesin. Depresyon hastası gözü görmeyen bir kadının, bir erkeğin ne yapacağı çok belli olmaz. Evde ne yapacak? Kendine bir zarar verecek mi, vermeyecek mi bilemiyorsunuz. E bu noktada eğitim de almanız gerekir. Ne yapmalısınız? İşte e, bu durumda sıkıntı meydana gelmekte. Yani okula gideyim mi, anneme mi bakayım hı hı. E, diye sual edildiğine göre biz bir kimseye e, eğitimi terk et diyemeyiz. Annenle de meşgul olma da diyemeyiz. O halde bu kardeşimizin yapacağı şey nedir? Eğitimine devam edebilmeli, etmeli, onun imkanını bulmuş ise bu yolda hı hı. devam etmeli. Evet. Ancak annesi bakıma muhtaç ise devletin belirli birimleri var. Onlarla bağlantı kurmak suretiyle sıkıntısını azaltmanın yoluna gitmeli. Yani bu konuda bir bakanlığımız var. Hı hı. O bakanlıkla istişare ederek, bağlantı kurarak belki annesine bir bakıcı Devlet tarafından temin edilebilir, onun ücreti de verilebilir, böyle imkanlar var bunları değerlendirsin. Yani hiç değilse okulda olduğu süre zarfında annesiyle birlikte olacak bir kişinin ücreti devlet tarafından yahut belirli vakıflar tarafından karşılandığı takdirde bu kardeşimiz eğitiminden mahrum olmayacak. Evet. Eğitimine devam edecek. Annesini de gönül rahatlığı içinde birisine teslim edecek. Hizmetini de yürütecektir. O halde günümüzde artık bir takım imkanlar var devletin sunduğu. Bu imkanları araştırsın. O imkanlardan istifade etme cihetine gitsin. Eğitimine devam etsin. Cenab-ı Hak bu niyetinin karşılığında mutlaka kendisine mükafat ihsan edecek, yolunu açacak, Cenab-ı Hak ona güzel şeyler nasip ve takdir edecektir inşallah. i̇nşallah.